Thank you. Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beri. Ben Galip. Ben Demoka. Bu hafta sizlere çocukluğumuzun en masum elementlerinden bir tanesinin nasıl canavarlara dönüştüğünü anlatacağız. Yani konumuz korkunç oyuncaklar. E, bu bölümde size e, bir küçük bir anons da yapmak istiyoruz. Nisan ayında, Nisan 2016'da benim ilk kitabım, bir öykü kitabı şeklinde hazırladığım, 9 öyküden mürekkep. Pusava adında bir kitap yayınlanacak. Bu aslında seneler boyunca benim hazırladığım öykülerin yeniden yorumlanmış, hazırlanmış bir versiyonu olacak. Ve ağırlıklı olarak gene gerisi hikayeden izler görebileceğiniz bir eser. Görüşlerinizi açıkçası ben çok merak ediyorum Galip Tursun olarak. E, kitap elinize ulaşırsa, okursanız yorumlarınızı da bekliyorum. Zaten e, gerçekten bu bir yerde üçümüzün çocuğu. Bizim hepimizi bilgilendirirseniz de çok mutlu olurum. Evet evet gelin hepimiz gelin. heyecanla bekliyoruz zaten. Alın, paylaşın, okuyun. İtek yayınlarından Yankı Enki çıkıyor. Evet şimdi gelelim korkunç oyuncaklara, lanetli bebeklere, kendi kendine hareket eden kuklalara. Hı hı. Şimdi öncelikle bunun tarihi izlerine bir bakmak lazım. Öyle çok fazla derinlemesine girmeyeceğim. Genel olarak bakıldığında oyuncakların çocuklara verilen, oyalanmaları için verilen şeyler olmasının haricinde aynı zamanda dinsel törenlerde, büyü yapımında anıt veya hatıra hı hı. anlamında da çok kullanıldığını görüyoruz. Mesela Popets denilen bir ipten veya çaputtan bükülmüş veya deriden bükülmüş bir e, bebek var. Bizim şeye benziyor, bu çöp adamlara benziyor daha çok. Bunlar mesela genelde büyüde veya adaklarda, işte seromenlerde e, kullanılıyor. Efikiz denilen, mezarların üzerinde hani şey vardır böyle ölen kişinin suretinde koca koca e, şeyler vardır. İnsan kabartmaları, kabartmaları heykelleri, heykelleri. bunlar mesela gene aynı sınıfa giriyor bunların da ruhları temsil ettiği düşünülüyor Tabii bir de ne var çok bilinen vudu var o da kara büyüde kullanılan yani vudu büyülerinde kullanılan büyüğünün etki edeceği kişiyi temsil eden oyuncaklar olarak bakabiliriz şimdi burada mesela göze çarpanlardan bir tanesi Roma'da mesela oyuncak bebekler Tanrı ve Tanrıçayla ile insanlar arasındaki bağı temsil ediyor Antik Mısır'da da yerlerdeki yani tapınaklardaki işte monumentlerdeki kötü ruhları kovmak için kullanılıyor. Hı hı. Aynı zamanda merasimlerde de araç olarak kullanılıyor. Yani insan sureti yapmak zaten neredeyse hepimiz insanın kendi varoluşu kadar eski bir şey. Hı hı. Ve bazen bir tanrıyı da temsil edebiliyor. O putlara da dönüşebiliyor. Bir oyuncak da olabiliyor. Bir anma malzemesi de olabiliyor. Belki ya da kuruyucu. Gibi görevleri de Goyucu var anlaşılmaz. gibi görevleri de var. Yani sonuç olarak daha odaklı olarak dinsel anlamda kullanılıyor diyebiliriz eski antik çağda. Hatta bunun haricinde ben Çin'de bir söylenceye rastladım. Antik Çin'de ünlü bir şaman olan Yen Shi saray eğlencesi için oyuncakları anime ediyor. Yani e, hayata getiriyor. Fakat... Oyuncaklardan bir tanesi, oradaki saray yanımlarından bir tanesine gözünün dikince imparator kıskanıyor ve onun içinin açılmasını emrediyor. Tabi içi açılıyor ama sadece tahta ve deriden yapıldığı görülüyor. Ama hikayenin bu kıskançlık şeyi açısından bayağı hoşuma gitti söylendi. Mesela Japonya'da insan ruhunu alıp canına bildiklerine inanılıyorsa, daha sonra buna bir gerçek hayattan bir örnek vereceğim. Hı hı. Yani sadece tabii bu belli bölgeye ait bir inanış değil. Yani her bölgeye ait bir oyuncaklarla ilgili e, gerek işte dinsel gerek e, lanet gerek büyü gerek koruma e, vesaire derken pek çok rol üstlenmişler. Çok hafif bir konu gibi geliyor aslında insanlar dün baktığınız zaman katil oyuncak ya da oyuncak korkusu. Dediğiniz anda sinemada 1979'dan 1978'den itibaren tarihleniyor 1929'da ilk örnekleri olduğu söylense de ne zombiler kadar, ne vampirler kadar, ne Frankenstein canavarı, ne kurt adam kadar eski ve yerleşik bir şey değil. Hatta yani font footage kadar bile ciddiye alınmayan bir türden bahsediyoruz sinemada. Tamam yani ciddiye alınmadığı doğru ve derinliğine inilmemesinin sebebi de bu ciddiye alınmaması yani hafif varsayılmasının. Ama demin dediğin şey kaçırılmaması gereken bir nokta ki aynı vampirler, zombiler, mumyalar, kurt adamlarla aynı dönemde daha sinemanın başlangıcıyla beraber sessiz döneminde, sesli döneminde her zaman bu korkunç oyuncaklar yer bulmuş. Evet. Ve kesintisiz yer bulmuş. Yani 1929, 1900 sonra 30'larda bir daha, 40'larda bir daha, 50'lerde Evrimleşerek gelmiş ta ki dediğin gibi 70'lerde coşana kadar. Evet aslında 80'lerde coşuna kadar. Herkesin bildiği yani bugün oyuncak korku e, dediğin anda bir üçüncü hemen kelime olarak aklına video kaset geliyor insanların. Çünkü e, video kasetlerde bu şeyini yaşayan, furyasını yaşayan yaşatan Child's Play çocuk oyunu. Evet evet Chucky. Chucky e, şeyi var patlaması var ondan sonra yapılmış bir sürü başka eser var. Chucky dönemine ek olarak şey de koyabiliriz. Hayvan mezarlığındaki geyici de orada bir bebek olarak, Chucky'nin öncülü olarak da söyleyebilirsiniz. Tip olarak da bana hep andırır çok çünkü. Ama bu çok eski bir mevzu. Ve tabii gerisi hikayede biz her şeyin mümkün olduğunca geriye giderek mesletini, geçmişini, soy ağacını çıkartmaya çok meraklı olduğumuzdan konuyu bayağı bir geriye götürdük. Öncelikle e, burada karşımıza çıkan şeyi iki türlü ayırmamız gerekiyor. Birincisi, burada bahsettiğimiz şeyler... Boyut itibariyle küçük sadece semboller değil aslına bakarsınız suretler. Suret nedir dediğiniz anda da karşınıza hemen put gibi bir şey çıkıyor. Bir, daha sonra ikonaya dönüşecek olan dini bir araç ortaya çıkıyor. Şimdi put dediğimiz şeyin birden fazla manası var. Bunlar tanrıların e, görünümleri suretleri oluyor ve aynı zamanda tanrısallaşmış insanların da suretleri oluyor. Burada birkaç bölüme ayırmamız gerekiyor bu putları çocuk oyuncağıyla alakalı o killer toy seviyesine getirebilmek için burada karşımıza çıkan şey ne birisi taşınabilecek seviyede küçük tanrı ikonları putları olması yani bugün bir piramidin önünde dikilen bir abut olan bir dikit bir heykel sizi tabii ki daha büyük korkutuyordur vesaire ama insanlar yanlarını alıp o koca heykeli evet. Taşıyamazlar ya da evlerinde ona gerekli olan ibadeti yapamazlar diye ortaya çıkmış bir şey. Tanrıları ya da inancınızı yanınızda taşımak, kendinizi hangi dinden olduğunuzu belirteç bir şekilde... İşaret edecek bir öğe bulundurmak gibi bir şey. Nasıl söyleyeyim bugünkü tesbihlerden tutun da hani Türkiye gerçeği örneğinde konuşuyorum. Evet. Bir caminin önüne giderseniz göreceğiniz şeyler çok bellidir. Kafanızda takkeler vardır, elde tesbihler vardır, bir giyim ona göredir, yakasız gömlekler, şunlar bunlar gibi. Şimdi bir putun, bir ikonun, bir sembolün bundan çok büyük bir farkı yok. Ama... Bu sadece tanrılara atfedilmiş, sadece tanrıların suretlerinin çizildiği şeyler değil. Sadece o sınıfta tutamıyorsunuz. Çünkü dünyanın en eski zamanlarında günümüze kadar kalmış olan heykelleri vesairelere baktığınızda da... ...şekillendirme suretlere baktığınızda da arada yok atları görüyorsunuz. Yok kibele heykeliyle beraber yan yana gelen bir aslanı görüyorsunuz. Bu figürler de aslında sadece dinsel değil aynı zamanda toplumsal sosyal bir şey de olduğunu gösteriyor. ...bir işaret, bir sembolizm de olduğunu gösteriyor. Burada şeyi bir ayırmamız gerekiyor. Niye insanlar suretlere bu kadar takıktı? Evet. Niye görmek istiyorlardı? Bu onlara ne katıyordu, ne götürüyordu? Üzerinde ne düşünüyorlardı? Ben buna çok kafa yoruyorum. Burada görmüş olduğum bir şey var. Bu Antik Mısır'dan bir örnek vereceğim ilk önce. Antik Mısır'da bizim meşhur bir büyücülük kitabımız var biliyorsunuz. büyük kitabımız. 3-5 programda bir geri dönüp ondan bahsediyorum başka bir kitap yokmuş gibi. Çünkü başka bir kitap yok. <gülüyor> Dediğim gibi bu kitap çok önemli bir kaynak. Benim kütüphanem fena değildir. Karı Koca bizim yaklaşık 2000'e yakın kitabımız var. Bunlar da fena kitaplar değil. Dijital kitap ve e, dijital kaynak referans e, geçişini yaptığımız halde hala güzel kitaplar barındırıyoruz önümüzde yerli yabancı. Bunların içerisinde en çok başvurduğum kitap gerçekten bu büyük kitabı Dan kitabı. Evet. Kaynakça tekrar vereceğiz. Bu kitapta geçen Mısırlıların ruh ve yaşam sonrasına ilgin görüşleri başlığında e, bir alt başlığın içerisinde geçen bir hadise var. Bunu size okumak istiyorum. Daha önce okudum ben bunu aynı şekilde. Ölügönme adetlerinde de bahsettim. Daha sonra vampirizmde de mumyalık vesaire konusu geçtiğinde de gene konuştuk. Ne Özellikle kadar söylesek olarak. az. Çünkü dönüp dönüp oraya geliyoruz. Emin olun ilerleyen 10 bölümde daha bu kısıma referans vereceğiz. Çünkü antik Mısır modern batı kültür ve edebiyatında çok derin etkileri olan bir şey. Çünkü antik Yunan'ı çok derinden etkilemiş bir kültür. Mısırların bizim ruh dediğimiz şey hakkında karmaşık bir görüşleri vardı. Onlara göre ruh ya da can... Ölüm anında serbest bırakılan en azından 3 ayrı varlığa sahipti. Burada aslına bakarsanız bu testis inancını Amenti'yi görmüş olabilirsiniz. Baba oğlu kutsarlık gibi. Birbirinden farklı şekilde davranan 3 ayrı ruhu değil de 3 ayrı beden üstü yaratığı da ele alabilirsiniz. Yani insan sadece bir diyalek bir ikilik bir çiftlikten değil aslına bakarsanız bir dörtlükten oluşuyor gibi bir yaklaşım var. Bu parçalar zaman içerisinde birbiriyle birleşiyor ve değişik varyasyonlarıyla size kurt adamı da oluşturuyor. Katil çocuk oyuncağını da oluşturuyor. Hayaleti de oluşturuyor. Vampiri de oluşturuyor. Yani bu önemli bir madde. Yukarıya uzanmış iki kolla temsil edilen k ve Çin'de de bunu chi olarak deniyorsunuz. ki olarak geçen başka yerler de var. Kişinin yaşam gücüydü diye söyleniyor. İnsanlar canlılıklarını sürdürebilmek için yemek zorunda olduklarından ölümden sonra da yemeğe devam edecekleri düşünülürdü. Dolayısıyla kanın amaçlarından biri ölen kişi için getirip mezar dışına bırakılan yiyecek sunularını yemekti. Şimdi bunu mumya ve ölümden geri dönen zombi hikayesinde, hortak hikayesinde görüyorsunuz bu aslında kan. Gördüğünüz gibi her tarafta da uygulayabilirsiniz herhangi bir modele. Gerçek yemek olmadığında mezarın e, duvarlarına resimleri yapılırdı diyor ve onları bir gerçek yemekmiş gibi alıp oradan yardık Yeme ihtiyacıyla sınırlandırmış olan kan Yalnızca mezar odası içinde yaşadığı ya da içinde yaşadığı K heykeli ve sunak arasında dolaşacak kadar özgür. Mezardan çıkamazdı diyor. Hı hı. Sunaları beklerken K heykelin içinde kalır. Sunular geldiğinde mezarın duvarına boyanmış olan sahte kapıdan içeriye girer ya da çıkardı diye söyleniyor. Şimdi K zombi ile vampirin arasındaki farkı yaratan şey düşündüğünüz zaman. Ama aynı zamanda da katil oyuncaktaki şiddet eğilimini vesaire'sini anlatan şey gene K. Yani kill kill kill diye ortada gezilen bir şeyden bahsedelim, oyuncaktan bahsedelim. Ya da beyin beyin diye dolanan bir tane zombie'den bahsedelim. Bunun e, özünü kağdan alıyoruz. İnsan başlı Şahin olarak temsil edilen bağ, dilediği şekilde, genellikle insan başlı Şahin e, bürünebilen ve yaşayanların dünyasını ziyaret edebilen ya da güneş tanrısının teknisiyle göğün bir ucundan diğerine yolculuk edebilen gezgin ruhtu. Ama geceleri mezara geri dönerdi. Ba, ölen kimsenin kişiliği ya da onu diğerlerinden farklı kılan şeydi ve K ile korunan fiziksel bedenin birleşmesinden oluşurdu. Dolayısıyla ba bir insanın öldüğü ve tam anlamıyla bağımsız olmadığı sırada vücut bulurdu. Canlılığını K'dan alırdı çünkü K yemek sağlıyor. K ise kendi canlılığını sunulan yiyeceklerden alırdı. Diyor. Bu bağımlılık nedeniyle ba genellikle her gece mezara geri dönerdi. Bu da bildiğiniz hayalet hadisesini oluşturuyor. Hı hı. Killer Toy hikayesinde de bu söyleyip duruyorum. Çünkü Türkçesini tam kafamda şey yapamadım. Kelime olarak iyi tınlamadı O nedenle bu ismi kullanıp duruyorum. Ya da katil oyuncak diyelim. Evet. Ee, ya da put diyelim, ikona diyelim. Bunların içerisindeki aslında en üstünde duracağımız karmaşık yapıyı, çatıyı oluşturan şeyler Mısırlıların bu dünya görüşü. Ölüm ölümünden sonraki davası işte ne ile alakalı. Birincisi içindeki kötülüğü sağlayan şey. Bizde daha sonra nefse vesaireye e, özler bırakmış olan K. Ondan sonra bir bilinçle ölmüş olduğu, yani daha önceki bedeninden ya da daha önceki hayatına hatıralar taşıyarak bugüne kendini getiren işte hani çaki örneğinde olduğu gibi bir katilin ruhunu taşımak gibi. O bilgileri, hafızayı vesaireyi içindeki kötülüğü gene taşıyan da gene bağlı. İnsanlar burada bir ayrıma geçiyorlar ve ee bu küçük ikonaların, kağı heykeli dediğimiz şey var ya aslına bakarsanız Tanrı dışında kutsal bir, Sembol haline getirmiş, bir put haline getirmiş ilk örneği belki de ilk çocuk oyuncakını, ilk sureti burada gösteriyorlar. Bu nedenle bir yandan da katil oyuncak mevzuları ya da hikayeler vesaire baştan yeri Antik Mısır kadar çekebiliriz. Biz burada çok fazla işin tarihi kökenini vesairesini bahsederken karıştırmayalım. Oyuncak diyoruz, put diyoruz. Tanrı diyoruz. Bunu şu şekilde düşünmek faydalı olur. İnsanlar kendi suretlerini kille ya da işte tahtayla iple oluşturmaya başladıkları noktada aslında bu oyuncağın kökeni çıkmış oluyor. Amacı oyuncak olarak başlamıyor ama bu o oyuncağa dönüşüyor. Yani biz şimdi o sürecin başlangıcına bakıyoruz. Evet. Hemen küçük bir ekleme yapacağım. Bu antik Mısır'dan kaldığımız noktadan bir devam ettirerek. Şimdi diyeceksiniz ki insan suretinde olmayan oyuncaklar da var. At arabaları var. Aynı zamanda atlar var, hayvanlar var. Küçük işte ne bileyim filakalar var yani bunda. Bunlar ne manaya geliyordu? Şimdi burada bir gerçeklik algısı hikayesi var. Hep söyleyip durduğumuz. Bizim de gedikli, tecrübeli dinleyicilerimiz e, biliyorlardır. Burada bir organik evren, bir rasyonel evren ayrımı söz konusu oluyor. Rasyonel evreni daha önce konuşmuştuk. Yine aydınlanma çağıyla beraber dünyada hakim olan bizim şu an yaşamımızı kurallarını belirleyen evren. Bir de büyülü bir dünya, bir organik evren var. Mesela insanlar o heykelleri yaptıkları anda e, evrenin enerjisinden ya da evrenin yapılmış olduğu maddeden yeni bir suret oluşturarak onu da bir canlı, bir bilinçli olarak Ele alıyorlar. Yani sadece bir oyuncak at arabası yapmıyorlar. Aslına bakarsanız bir at arabası yaptıklarına inanıyorlar. Ama hareket ediyor ama etmiyor. Sonuç itibariyle o çocuğun ya da ona bakan, onu icat eden kişinin hayalinde yaşayan bir şey haline geliyor. Hayaller de çok önemli. Çünkü antik dünyada ya da masallar henüz edebiyata dönüşmediği zamanlarda insanlar hayallerin aslında bir gücü olduğunu, bir ağırlığı, bir fiziği olduğunu düşünüyorlar. Düşüncenin, öyle kabul etmenin aslında bir şeyi gerçek haline getirdiğini inanıyorlar. Bütün bu bilgileri zaten büyü bölümünde bulabilirsiniz. Hı hı. Ne büyülüdür ne gerçektir. Diyorsun, Ama işte bizim şimdi bugün odaklanacağımız bu e, insan sureti aslında sonunda ulaşmak istediğimiz şey. Çünkü ölümcül oyuncaklar dediğimiz şeyin bizde yarattığı bazı korkular var. Ve bu korkuların işte böyle sebepleri var. Hem bunların zamanında tanrısal olmasının etkisi de var. Bir de daha önce... Hareket etmesi ve etmemesi bir şeyleri değiştirmeye başlıyor. Evet. Senin söylediğin galip zombi örneği mesela. Şimdi orada da ölü bir vücut hareket etmeye başlayınca aslında bizi korkutan şey o vücudun ölü olması değil. Hareket ediyor olması. Evet. Aynı şekilde insan suretine büründükçe, insana daha çok benzedikçe daha az korktuğumuz, insana ne kadar net olarak benzemiyorsa ama hareket ediyorsa daha fazla korktuğumuz bir Psikoloji oluşturuyor bunlar. Yani neden sinemanın başlangıcından neredeyse itibaren mesela bir vantrolog kuklası meselesi var? Çünkü o vantrologun kuklası hem insana aslında pek benzemiyor. İnsan olmadığından eminiz onun. Ama insan gibi konuşabiliyor. Ve özellikle tabii bir dönem bu şeyi anlatmıştık. İnsanların işte ruhunun vücudunun neresinde durduğu şeyler musallatta konuşmuştuk. İşte evet, evet. musallat olan iblislerin nereye girdiği falan bir dönem ruhun karın bölgesinde yaşadığına inanıldığı için mesela Antrolo kuklaları da karından konuşturulduğu için hmm. e, bu işte kuklacıdan da korkmaya başlıyorlar. Kuklacının ruhunun konuştuğuna inanıyorlar. O zaman çok sağlam sebepler bulabiliyoruz. Hmm. Ve hareket etmeye başladığında özellikle e, bu steampunkın kökenleri işte 1800'ler 1700'ler hareket eden otomatonlar çıktığı zaman evet. ister istemez otomatonofobya diye bir şey veriyor. Ve bu tamam hareket etmesi önemli ama insana az da olsa benzemesi de burada çok önem kazanıyor. Şimdi orada hemen bir <gülüyor> ekleme yapacağım. Hareket etmesi veya canlıymış gibi davranmasının korkutucu olmasının esas sebebine bakacak olursak aslında çocukluktan çıkma da diyebiliriz buna. Şöyle ki mesela Freud'un bir şeyi var. Söylemi var bundan ilgili. Genel olarak toparlayacağım. Diyor ki çocuklar oyuncaklarıyla arasında bir bağ kurarlar ve onlara canlıymış gibi davranırlar. Yani onların canlanması da aslında onlar için korkutucu değil tam tersine bir rüyanın gerçekleşmesidir hı hı. ancak büyüdükçe biz bu olur veya olmazı bir çerçeveye sokarız bu noktadan sonra da olmayacak bir şeyin yani çocukken çok iyi karşılayacağımız karşılayacağımız bir şeyin daha sonradan önümüze gelmesi bizi korkutur hı hı. aslında sinemanın ve edebiyatın kullandığı şey bu yani sizin çocuklukta son derece masum yaklaştığınız oyuncağı size yetişkinlikte bir canavar olarak sunuyor. Yani sizin çocukluk hayalinizi yıkıyor. Yani aslında onun iyi bir şey olmadığını size empoze ediyor. Hareket tabii ki bunun sadece bir tarafı. Ben konuyu biraz o tarafa çektim. Ama hiç hareket etmesine gerek olmayan korkularımız da var. Onun da adı var söylemeden şey yapmayalım o da pediyofobiya. O da yani o oyuncağın kendisinden. Ama benim gözlemlediğim bu korkular insan suretinin çok etkisi altında ve insan sureti burada bu korkunun günümüze gelişinde büyük bir yer tutuyor. Aslında belki de bunun sebebi insan suretinin belli bir anda donup kalmış olması gibi görünmesi olabilir. Yani sonuçta oyuncak bir insan sureti taşıyor evet ama bir anda sıkışıp kalmış yani öyle donmuş gibi görünüyor. Çünkü hareketi yok, mimiği yok, konuşması yok, sesi yok yani hiçbir şey yok ya sadece görüntü var ve bir değişkenlik de yok. Her zaman olduğu gibi kalıyor. Evet. İşte bu bir anda donma gibi bir şey. Hı hı, ee, belki hı. ondan dolayı hem o kısılmışlık korkutuyor hem de o kısılmışlığın çözülmesi korkutuyor. İşte ve de galibin dediği gibi zamanında siz eğer oyuncağı bir put gibi bir tanrı gibi görüyorsanız ya da bir koruyucu gibi görüyorsanız bir gardiyan gibi görüyorsanız onun genlerimizden bizi etkileyen büyük ihtimalle bazı kodlar var ve onlar bizim bu suretlerden... Korkmamızı kolaylaştırıyor. Çocukken, bebek, bebekten korkmuyoruz gerçekten. Evet. Ama Çocukken hiçbir şeyden korkmuyorsun. O da var. Aynen öyle. O bir algı çünkü. O evet. beynin gelişmemişliği çok eğlenceli bir dönem aslında. Bilebilsen dışarıdan görüldüğü gibi görebilsen kendini o gelişmemişlik çok büyük kapılar açıyor. Zaten o sayede de hayal gücümüz çocukken çok daha geniş oluyor. Burada şöyle bir şey de var. Şimdi insanın bundan niye korktuğu, insanın bundan korkarak üretmiş olduğu mantık sinsilesinden vesairesinden de ayrıca bahsetmeliyiz. Yani e, şimdi puttan bahsettik. Küçük tanrılardan bahsettik. taşınabilir mobil tanrılar aslında evet. bunlar. Ve sonrasında da bu kağı heykelinden bahsettik. Aslında insan bedeninin imitasyonu bir daha hayali olarak bir tekrar canlandırılması oluyor. Şimdi sen hareket dediğin anda orada iş karışıyor. Çünkü kağı heykeli eğer beden çalındıysa kaba ve ankın içine girip tekrar hayata döneceği bir taşıyıcı bir araç Supernatural'dan biliyorsunuz Vessel haline geliyor. Burada da şöyle bir şey hadisesi ortaya çıkıyor mesela. Bir heykel tıraşlık, iki protez, üç muska diye üç kavram var mesela. Protezin insan vücudunu taklit eden, kaybolan bir uzvu canlandıran ve hem işlevsel hem duygusal manada kullanabileceğiniz bir alet olarak bir protezin ilk bulunduğu yer gene Mısır. Mısır'da da insanlar bacağı kopmuş bir şekilde ölen kişileri mumyalarken oraya kilden bir tane ayak yapıyorlar mesela kol yapıyorlar ya da ve biraz önce bahsettiğim gibi evrinin kendi yapıldığı maddeden alınıp oraya konulduğu için gerçek insan bedeniyle kilden yapılmış kolun bacağın bir farkı olmadığına inanıyorlar. Bu bir. İkincisi muska diye bir adetse var. Muska ilk bakta başta baktığınız anda bu küçük tanrıcık heykelleri demek oluyor. Şimdi biz hani üçgen muska kullanıyoruz. işte cevşant taşıyoruz Türkiye'de vesaire. Bunların köken olarak geldiği yerde ya yani Mısır olmak zorunda değil. Sümer'e gider, işte ne bileyim Indus Vadisindeki uygularlığa gider, bilmem nereye gider, Aztek'e gider ama Muska'dan kaçamazsınız. Her yerde görüyorsunuz. Bunu ne şekillerde tekrar biz yansıtıyoruz? Ben cansız, hareketsiz bir şey yaptım ve o onun içine bir şekilde can girme girdi. Hı hı. Hareketlenmeye başladı vesaire diye bir rasyonelize etmeye çalışıyorlar. Gene ilk hikayelerde vesairelere baktığınız zaman gene şeyde görüyorsunuz edebi manada da görüyorsunuz işte ne bileyim İncil'de görüyorsunuz. Evet. Ee, Tanrı kendi suretinden insanı yarattı içine ruh üfledi hikayesiyle Pinokyo'nun bir fark yok benim gözümde mesela ki çok birbirleriyle de bağdaşan hikayeler haline geliyor. Ya da çocuk oyununda bir oyuncağın içerisine bir katilin ruhu girmiş oluyor. Bir possession, bir musallat evet. söz konusu oluyor. Bunların hepsi bir manaya çıkartılıyor. Ya da vudu bebeğinde bebeği yaptığınız zaman diğer kişiyle, uzaktaki kişiyle kime artık lanet edilecekse onlar arasında bir bağlantı kurulduğunu bir network oluşturulduğunu düşünüyor insanlar. İşte bu da gene aynı. Muska mantığıyla ile ilerliyor. Burada bir beden yaratmak, bir bedene girilmesini sağlamak, kötülüğü adreslemek tanımlamak gibi bir gaye söz konusu. Merak ediyorum. Şimdi biz Tabii ki işte bu kötücül meselesinin nereden tam olarak başladığını nokta atış bulamayız ama... ...Pinokyo diye bir şey var. En ünlüsü olduğu için de bahsedilmesi gerek. Mesela biz Pinokyo'dan korkmayız. Pinokyo korku gibi algılanmaz. Acaba o zaman da mı öyleydi ya da bunlar mesela algılanıyordu da biz mi bilmiyoruz? Niye Pinokyo'dan korkmuyoruz da? Çünkü Pinokyo belki demin dediğim şey mi var? Kendi kendime biraz sesi düşündüm ama insan olmaya çok çabaladığı için mi Pinokyo'dan korkmuyoruz? Şimdi bir kere Pinokyo'ya değinmeden önce bir oyuncağın kötü olduğuna inan yani inanmak veya ondan korkmak zarar geleceğinden korkmayı şeye kadar dayandırabiliriz aslında. Yani bu hem buduya dayandırabiliriz. Sonuçta budu bebekleri kullanılarak bir insana büyü yoluyla zarar verilir. Hatta Çin'de de aynı şekilde vardır. Şaman büyüleri. Gene insan suretinde bebekler kullanılarak büyüler yapılır. Pinokyo'ya gelecek olursak, tabii bu çok erken bir örnek. Özellikle bizim Bundan sonra anlatacağımız işte hem literatürde hem de filmlerde konu edilen canlanan bebek ve zarar veren bebeğe tabii ki Pinokyo'yu bir canavar olarak görmüyoruz. 1883'te Carlo Collodi yazdığı zaman bunu orijinal olarak bir trajedi olarak yazmış ki bunun da genel olarak çerçevesi şu canlanan bir kukla var son derece yaramaz sorumluluk duygusu yok kötü bir şey yapma algısı yok. Kafasına estiği gibi eğlenmek için veya işte canı nasıl istiyorsa o şekilde davranıyor. Yani iyi ve kötü ayrımı, ayrımı yok. yok. Vicdanı Hı -hı. pek şey yok. değil ve bunların sebebi de aslında ahşaptan olması gibi görünüyor ilk okumada. Aynen öyle yani sonuçta insan değil canlandırılmış bir kukla. Ben orada şey diye görüyorum, ben o hikayeyi okuduğumda mesela Pinokyo'nun kandırılabilmesi hadisesini bir çocukluğuna, bir çocuğun kandırılması gibi kandırılıyor. Yabancılarla kötü niyetli, yabancılarla konuştuğu zaman o kadar iyi niyetli, onların her dediğini yapmama. Zaten ikinci okumada da onu görüyoruz yani aslında Pinokyo gerçek bir çocuğun şeyi karşılaştırma kabul ederse, evet. gerçek bir çocuk aslında yani o gelişmemişliği yüzünden vicdanı, kandırılmayı kandırılmamayı yalanı söyleyip söylememeyi hepsini toplum öğretiyor. Doğasında insanın doğumdan gelen şeyler değil bunlar tartışması belki de. Aynen öyle. Hani bir programda da korkuda çocukları işlerken bu korkun çocukları özellikle orada bir şeye değinmiştik. Yani çocuğun boş bir kağıt gibi doğduğunu sosyal çevresinden, anne babasından ve doğadan öğrendiğini Söylemiştik aslında bir anlamda da böyle yani boş bir kağıt Olarak canlanıyor ve Tıpkı bir çocuk gibi öğreniyor Fakat dediğim gibi Bir trajedi olarak tasarlanmış Bir şey orijinal halinde aslında Pinokyo yaptığı hatalar sonucu Korkunç bir şekilde Ölüyor ama daha sonrasında işte editörün de baskısıyla devam ediyor Ve işte bir peri geliyor Peri onun gerçek bir çocuk olmasına yardım ediyor Ve hatalarından işte Ders alıyor vesaire yani aslında belki Carlo Collodi'nin esas amacı hani bir çocuk hikayesi yaratmak değil, tam bir trajedi yaratmaktı. Hı hı. Ve bir anlamda korkunç oyuncağın aslında belki de ilk adımını atacaktı. Evet. Ama onun yerine bir masala, bir masala dönüştü ve dünya çocukları tarafından e, muhakkak okunan bir masala e, dönüştü diyebiliriz. Burada masal hadisesini de bir açmak gerekiyor. Hani çok meşhur mevzudur. Son 4-5 senedir e, özellikle yaygınlaştı bu bilgi ve insanlar birbirine büyük bir heyecanla anlatıyorlar. E, abi aslında masallar öyle değilmiş ilk yazıkları zamanda. Evet. İşte e, Uyuyan Güzel aslında prens tarafından hamile bırakılmış. Tabii orada Kurt, tecavüz anlatılıyor. Evet, evet. Ondan sonra Kurt mesela büyük anneyle kırmızı başlıklı kızı yerken ki sahneler çok daha başkaymış ve soru da başkaymış hikayelerin gibi. Şimdi Dönemlere bakıp düşünmek ya da ele almak gerekiyor. Dönemin estetiğine, dönemin ahlaki yapısına, dönemin algısına göre hikayelerini ele alıp düşünmek gerekiyor. Ben korku oyuncağı deyince şu an burada bulunduğumuz yerden bak, dönüp baktığımızda Andersen'in masalında geçen mesela kurşun askeri çok korkunç bir hikaye olarak görüyorum. Kusurlu olarak üretilmiş öyle doğmuş bir e, asker oyuncağının daha çocuk bir farkında değil kendi odasının içerisinde kendi dünyasının dışında dönen başka bir dünya daha var. Oyuncaklar dünyası. Kağıttan yapılmış balerine ya da o bez balerine aşık olması hikayesi var. Ve mutlu bir şekilde bitmiyor. İkisi eriyorlar sonuçta. Bir ateşte eriyorlar falan. Evet. Müthiş bir edebi kurgu ve hikaye. Çocuk hikayesi kesinlikle değil. <gülüyor> ee, böyle bir yaklaşım da söz konusu. Büyük ihtimalle Kolody'yi düşündüğü zaman e, metaforik manada kullanıp arkasına çok güçlü bir hikaye oluşturmak istedi. Belki bir... İbret öyküsü yazmak istedi Pinokyo'da. Tabii zaten e, anlaşıldığı da o. Yani eğer sorumluluk hisiniz e, yoksa iyi, kötüyü ayırt edemiyorsanız yaptığınız hatalar sizi ölümünüze götürür. Sonucunu çıkarabiliriz şeyden. Bir de Gepatö'yu yaşattıkları nedeniyle cehenneme kütük olması davası var mesela. Tabii. Yani e, ki, literally kelimesi kelimesine kütük de oluyor zaten <gülüyor> <gülüyor> tahtadan yapılan bir çocuk. Ama yani sonuç itibariyle e, çocuklar ve oyuncaklar arasında bir şey de var, bir korkunç bir, bir bakışma da var böyle hani göz gözelik. Neden derseniz, şimdi günümüzde artık çok yaygın değil ama porselen bebekleri hatırlar mısınız? Tabii. Onlar evet, korkunç canım. şeylerdi mesela, gerçek korkunç şeylerdi. Bu yattığı zaman gözlerini kapatan plastik bebeklerden bahsetmiyorum bile mesela. Onlar da aynı şekilde insanları vardı. irite, korkutan şeylerdi böyle yani. Creepy tabir ettikleri, ürkütücü şeylerdi. Ee, ve insanlar bunlarla yaşadılar. Ama hani biraz önce bir, senin söylediğin gibi bir ayrım meselesi de var. Daha önce biz bunu diğer bölümlerde de gene konu ettik. Kendimize referans verip duruyoruz ama şey diye düşünün. Çocukluk, büyüklük, gerçek dünya ve çocuğun gerçek dünyası arasında farklar var. Çocuk gibi davranmak davranmamak gibi bir şeyler var. Çocuk oyuncağının, herhangi bir çocuk oyuncağının korkunç bir obje olarak değerlendirilmesi, o yıkım. Hı hı. Yani bu sinemada, edebiyatta gördüğümüz, özellikle çok modern bir şeyden bahsediyoruz burada kavramlar. Evet. Biraz da şeyden kaynaklanıyor. Geçmişte çocuk gözüyle baktığınız objelerin, günümüzde tekrar baktığınız zaman ne kadar korkunç olduğunu görüyorsunuz. Ve ben 9 sene boyunca masum bir çocukken bu lanet olası katil oyuncağın yanında <gülüyor> ne yaptım Nasıl hala hayatta kaldım falan diye bir teşhiti düşme durumunuzda söz konusu olabiliyor bence. Tıpkı Freud'dan örnek verdiğim gibi yani sonuçta çocukken oyuncağınla çok büyük bir bağ kuruyorsun. Ondan arkadaş oluyorsun. Belki de tek arkadaşı ne oluyor? Kim çocuk için tek arkadaşı oyuncaklarıdır. Özellikle şehirde yani bugün bugünümüzde şehirde çocukların en yakın dostu oyuncakları İster bebek olsun, ister tren olsun, ister i̇şte araba olsun, olsun ister... Ay ha, işte, tabii şimdi bir de o, o da var. <gülüyor> şimdi biraz karıştı ama en azından kardeşsiz çocukların en büyük arkadaşı tabii oyuncaklarıydı. Ya mesela ben bir örnek vereyim. çok Tabii bu biraz <gülüyor> sır vermek gibi olacak ama. Bezden bir mini mouse'um vardı. İsmini Kiki koymuştum. Takribi şöyle söyleyeyim o kadar alışmışım ki yani çocukla tabii ki oynamıyordum artık ama neredeyse 18 yaşıma kadar hep yatağımın ucunda dururdu. Yani hiçbir şekilde onu yatağımdan ayırmazdım. Bu geçtikten mi? Hayır üşengeçlikten, Ay, üşengeçlikten falan, falan değil. Yani orada yatağımın e, ucunda yani baş ucunda olmadığı zaman uyuyamıyordum. Ki benim kedim vardı o zaman ikide bir atıp duruyordu onu yataktan <gülüyor> ben de geri getiriyordum. O da, Bu da ayrı bir mücadelesi an, olmuş. E, kesinlikle iktidar <gülüyor> mücadelesi vardı ama şimdi mesela onun canlanıp zarar veren işte korkunç bir şeye dönüşme olasılığını düşünüyorum da herhalde yani düşüncesi bile korkunç. Düşünsene yani seneler boyunca ki ben söyleyeyim sana yani nereden baksan 11-12 sene, 18 yaşında 11-12 evet. sene e, benimle olan bir oyuncan böyle bir duruma geçmesi demek e, işte zaten yetişkini korkutan zannedersem bu. Yani son derece masum. Senin güçlü bağlar kurduğun bir şeyin korkunç bir şeye dönüşmesi. Evet ve aslında tabii bunu da bütün bu söylediğimiz derin geçmişe rağmen sağlayan sinema oldu. Hı hı. Yani sinema birden meseleyi hem basite indirgedi hem de hepimizi iliklerimize kadar korkutacak bir hikayenin köklerini güçlendiriverdi, önümüze sundu. Zaten orada da fotoğraflar anime oluyorlar. Fotoğraflar 24 kare bir saniyeye sığdığında anime oluyor. O zaman o işte duran şeyler de... Oyuncaklarda hareket etmeye başlıyorlar. İşte konuşmaya başlıyorlar. Ve demin galibin dediği gibi onun detayını söyleyeyim. 1929'da The Great ile bu iş başlıyor. Ve bir vantrolog kuklası hikayesi. 36'da The Devil Doll var mesela. Burada bir animasyon ve bu insan şekli bence önem kazanıyor. Çünkü Devil Doll'da aslında oyuncak yok. İnsanları küçülten bir formül var. Bir bilim adamı var bu bizim daha çok hep konuştuğumuz bilim adamı korkularına da bir atıf evet. olarak düşünebilir ama insan da küçülünce oyuncağa dönüşüyor bu bakış açısında. Ve iyi niyetlerle hani işte dünya nüfusunun kalabalıklaşması sonucunda kaynaklar yetmeyecek iyisin biz insanları küçültelim e, o zaman daha çok kaynağa ulaşsınlar gibi mentalitelerle yapılan bir iş. Daha hemen 45'te Dead of the Night var. Burada dört tane yönetmen ve dört tane hikaye var. Bir korku antolojisi. Ama bunun içinde de yine bir tane vantrolog hikayesi. <gülüyor> Sir Michael Redgrave ayrıca orada bayağı bir parlamış bu Vanessa Redgrave'in babası. 58'de yine Attack of the Puppet People var yine çocuklar. Yani bu iş hiç hız kesmeden... Birazdan işte parlayacağı 70'ler ve 80'lere doğru ilerliyor. Mesela 68'de House of Evil var. Boris Karloff'un oynadığı. Bunda da adam akrabalarını e, davet ediyor. Bunlar da sorunlu akrabalar. Sorunlu akrabalarından kurtulmanın yolunu ölüp oyuncaklarını üzerine salmakta buluyor. <gülüyor> Bu da çok enteresan. Yaz ondan önce ben iki tane örnek vereceğim. Hatta aslında üç tane örnek vereceğim. Edebiyattaki örneklerine kısaca değinmek istiyorum. <gülüyor> 1946'da Algernon and Blackwood'un The Doll adlı şeyi var, novelettesi var. Aynı zamanda 1932'de daha öncesine gidiyoruz. Amerikalı yazar Abraham Merritt'in Burn Witch Burn'u var. Bunlar gene konuşabilen ve öldürülebilen oyuncaklarla, öldürebilen oyuncaklarla alakalı yapıtlar. Daha bu tarafa doğru gelecek olursak, Sona mesela, son Bad Girls Don't Die diye bir Kötü Kızlar Ölmez diye Keith Allender'ın bir romanı var. Bunu ben okumuştum. Bunda da mesela <gülüyor> korkunç bir takım oyuncaklardan bahsediyor. Daha doğrusu oyuncakların kendisi korkunç değil de. Ee, orada bir küçük kız var, o küçük kızın onlarla... Onlara tutkuyla bağlı olması, hatta obsesyon derecesinde bağlı olması ve şey şüphesi tabii, şey vermeyeceğim, spoiler vermeyeceğim. Yani possession, ele geçirme şüphesi burada çok güzel verilmiş. Sonra Dinar Kunz'un bir tane var, Tiktak diye yapıdı. Burada da bir voodoo oyuncağı var. Bir gün kapısının önünde buluyor, ondan sonra bir şey onu sürekli takip edip öldürmeye çalışıyor. Yani buradaki oyuncak da önemli bir element. Zaten e, bunu dediğin iyi oldu. Bu bahsettiğim ilk örnekleri de hepsi neredeyse klasik sinemanında daha önce bizim e, ikinci bölümümüzde 1. sezon 2. bölümdeki uyarlamalarla konuştuğumuz gibi hep uyarlamalar. Yani hep romanlardan alınmış aslında bu şeyler fakat popülerleşmesi ve kalabalıkların bunlardan korkmaya başlaması e, sinemanın başlattığı bir süreç. Çoğunlukla dikkatimi çekti yalnız. Yani bir iki tane even, e, evet novel şeyi var ama örneği var ama genelde e, kısa hikaye. Hı hı. Çoğu kısa hikaye. Ben şey söyleyeceğim. Biz biraz önce bahsederken çok büyük bir sıçrama yaptık galiba. Arada şey kaçırdık. Gölge tiyatrosunu, hı hı. Kukla tiyatrosunu kukla. kaçırdık. Bu hareketlenen, hareket eden bebek ya da cansız insan suretinde olan ama cansız olan yaratıkların hikayesini ya da korkunçluğunu bir yerde başlatan şey galiba kukla. Biraz önce örnekleri sayarken aklıma geldi. Kukla demek aslında birden fazla manaya geliyor zaten. Birisi bizde de olduğu gibi Hacivat Karagöz'de bir kukla tiyatrosudur. Bir ipli bir kukla şeklinde değildir ama süper bir gölge tiyatrosu, kukla tiyatrosudur. Orada sinemanın bu kadar güçlü bir şekilde buna atılıyor olması, bu konunun hmm. üzerine atılıyor olmasının belki de izlerini görebiliriz. Çünkü hareket eden bebek, oyuncak ya da bir oyuncak formundaki gerçek bir insan sureti, bir hayvan sureti aslına bakarsanız çok görsel bir korku. İnsan karşılaştığı zaman hissedeceği türden bir yerde hani dehşetle vahşetin arasındaki farkı verip dururuz diye biz dehşette hissedersiniz, görmezsiniz. Yani beş duyunun beşi de İşe dahil olmaz. 2-3 duyu söz konusudur. Geri kalanlara hayal kurar. Burada bayağı vahşetten bahsetmek söz konusu. Çünkü gözle görüyorsunuz, dokunabiliyorsunuz. Hareket ediyor gözünüzün önünde. Bir bilinci var gibi. Böyle bir durum var. İkincisi cansız bir şeyin hareket etmesi iki tane ayrı bilinci gösteriyor bir yerde de. Birincisi o ipi tutan biri var gibi düşünebilirsiniz. O bebeği hareket ettiren bir hani çok da meşhur hikayelerde hep kullanılan bir puppet master. Bir kukla oynatıcısı. Daha sonra Vantralog'a geçti gibi bir durum var. İki, yani diğer unsur da hani B tarafı da aslında kendi kendine canlanan bir, bir oynatıcı olmadan evet. hareket etmeye başlayan bir oyuncaktan bahsetmek olabilir. Ama bunların ikisi de çok görsel şeyler. Ve yani bir hikayede anlatılması bir şey. Yani korku üyesi olarak kullanılması bir şey. Ancak e, gösterilmesi çok daha vurucu olacak eylemler. O yüzden belki de sinemanın en güçlü olduğu taraf o. Çünkü evet. ata olarak da baktığınız zaman sinema hani Yanlış bir tanım olacak, kabaca olacak ama tiyatroyla edebiyatın bir yerde birleştiği yeni bir anlatı sanatı gözüyle bakabilirsiniz. Özellikle ilk zamanlarına. Burada sinemanın tiyatrodan direkt olarak, miras olarak aldığı bir şey diye düşünmek mümkün. Evet şimdi unutmadan bir şeyleri ilerlemeye çalışalım tekrar. Bu kadar geniş bir konu olunca gördüğünüz gibi her zaman karşılaştığımız yahu korku bu kadar da Derin olabilir miymiş, korkunun üzerinde tartışacak ne var gibi sohbetler etkiliyor. Bakın şimdi korkunç ölümcül oyuncaklar gibi bir konu açtık. Konunun içinde tanrılardan kuklalara, edebiyattan sinemaya, vantrologdan insan ruhunun fiziksel yerine kadar pek çok konuya ucundan ucundan dokunarak ilerleyebiliyoruz. Ama ben sürekli işte sinemacılıktan sinemaya çekip duruyorum ve de en sevdiğim, en etkileyici filmlerden bir tanesiyle devam etmek istiyorum. O da Richard Attenborough'un 1978 yapımı. Anthony Hopkins'in başrolde oynadığı Magic. Ve burada bizler bu doğaüstüden, tanrılardan, hayali bir ruhtan vesaire hepsinden çıkıyoruz. Ve psikolojiye geliyoruz. Çünkü bir başka korkuya geliyoruz. Tıpkı The Psycho'da, Sapık'taki gibi iki tane... Karakteri olan insan korkusu aslında The Magic'te işlenen. Ve orada yine bir vantrolog var ve vantrologun kuklası var. Ve o kuklayla olan ilişkisi ile biz insanların aslında kukladan mı korktukları, kuklanın içindeki ruhtan mı korktukları... ...yoksa psikolojiden ve bir manyaktan mı korktuklarını düşünmek zorunda kalıyoruz bu filmi seyrettiğimizde. Orada Antonio Hopkins korku adında bir e, sihirbasken... Ve Merlin Junior tarafından yetiştiriliyor. Ayrıca bu da başka bir eğlence. Hani anlatırken hani benim hocam vardı adı Merlin'di diyor. Herkes gülüyor. Yok yok gülmeyin diyor. Gerçekten Merlin Junior diyor. hani <gülüyor> Böyle bir adam tarafından yetiştirilmiş bir sihirbaz ama kuklasıyla buluşup da kukla oyununu gerçekleştirene kadar, karnından konuşmaya başlayana kadar ünlenemeyen ama derken bunun etkisiyle birden çok ünlenen bir adamın Hikayesini orada da Fats adında bir kuklası var kendine benzeyen. Fakat biz bugünkü gibi de gelişmiyor. Dediğim gibi aynı Norman Bates gibi böyle bir otele gidip uzaklarda bir yerde küçük bir alanda bir gölün çevresinde yaşanan cinayetler silsilesine dönüşen ve bunun arkasında da psikolojiyi kullanan ve sapık korkusunu kullanan çok başarılı bir film. 1981'deki The Pit'ten bahsedeceğim ben biraz. Ay bahset ama yani... Hayır yok abi, çok kısa bahsedeceğim. Şöyle bahsedeceğim. Lütfen kısa bahset? <gülüyor> Sadece bir, bir cümle söyleyeceğim. O da benim benim için ayıcık kavramını tamamen mahveden filmlerden bir tanesidir yani. Evet yani film kavramını da mahsettiği <gülüyor> düşünülebilirdi Pit'in. Yani mümkünse uzak durun. Sahibi olan çocuğu kandırarak çukurdaki canavarlara... Yem götürüyorlar. Öyle e, i̇nsanları söyleyeyim. yem etme çabası. Oh yani. Bu bana çok şey hatırlattı ya. Stephen King'in benzer bir öyküsü yoksa da kesin bir yerlerde kullanmıştır. Böyle hani ezilen çocuk ya da toplum dışı alien olmuş artık uzaylı olmuş çocuğun karşısına çıkan hayaletli objeden bir şey yapması, bir korku devşirmesi diyeyim artık yani. Evet şey, Stephen King bunu bayıla bayıla yapar ya de iyi yapmıştır zaten. Evet, evet. The Pit gibi değildir tahminen. <gülüyor> Çok Kristin'di değil mi? Arabalı olanlar. Araba Kristin'di. Şey, evet, yani arabada orada Christine. çocuğun tedbiri varsa 11 yaşında, 18 yaşında çocuğunda Kristin'i vardı. Çok büyük farkı yok yani. İkisi de değerli oyuncak sonuçta. <gülüyor> Stephen King'in var öyle oyuncaklı bir şey ama şimdi adını hatırlayamıyorum. Ben ben de çalışmadı ya. Konuşan bir oyuncak hikayesi var ama. Şey değil o. mediumda yani yok yok. Bizdeki adıyla mediumda Shining. Evet, Shining. <gülüyor> Shining'de çünkü oyuncaklar sanki hareket ediyormuş, konuşuyormuş gibi ama orada bir Tony var yani bir çocuk var çocuk. başka bir, var. E yok evet evet. Bir de yine iyi bir film olduğunu söyleyemeyeceğim ama Pinokyo'nun ilk üç harfini alarak Pin the Pin diye bir film var 88'de. Sanders Stern'in yönetmenliğinde. Görselliği açısından çekici yine Doğa üstünden uzaklaşmaları. Ya yani ben 80'lerin aslında 70'lerin, 80'lerin bu doğa üstünden bir uzaklaşmasını da seziyorum. Ünlenen, ünlenen şeylerinde işte çocuğun psikolojisi, adamın psikolojisi derken mesela bu PIN'de de yine psikoloji var. Bir tane bu medikal kukla diyelim bizde pek olmayan bir şey ama. Manken. Manken ama yani insan boyutlarında derisi geçirgen yapılmış iç organları görünüyor. Hmm. ve bir doktor baba var ama çok ciddi bir adam ve adam sadece bu mankenini mankenle çocuklarına şeyi anlatırken vücuda anlatırken filan vantrologluğunu kullanarak böyle şirin eğlenceli bir adama dönüşüyor. Kuklayı anime ediyor. Kuklayı anime ederken insan boyutunda düşünün bütün iç organları görünen bir yaratık aslında. Ama sıkıcı bir babanın ...çok tutucu bir babanın... ...böyle birden o vantörlüğe dönüştüğünde... ...o kuklanın çok eğlenceli olması vesaire derken... ...adamın oğlu bu kuklanın aslında... ...gerçek olduğunu, canlı olduğunu düşünüyor. Bab ve babası öldükten sonra da... ...kuklayı işte kız kardeşinin... ...namusunu korumaya e, adıyor... ...gibi bir durum söz konusu. Birden iş cinayetlere... ...kuklanın o çocuğun zihninde canlı olduğu için... ...yine psikolojik bir korkuya... ...dönüşmesine yol açıyor ve... ...onu bir aracı olarak kullanıyor. Kendisi katil değil kuklasını katil olarak belirliyor. Magic'in birebir yaptığı aynı numara. Ve bunun ardından bugün hepimizin bildiği, demin de kısaca bahsettiğimiz Chucky'nin ortaya çıkışı, patlayışı diyelim. Child's Play filmiyle 1988 aynı yılda Tom Holland'ın yönetmenliğinde çıkıyor. Burada yeniden doğa üstüne kesin dönüş yapıyoruz. Ve bir katilin ölmek üzereyken vudu bilgisine dayanarak ruhunu bir oyuncağın içine geçirmesini izliyoruz. Ve bu oyuncağın daha sonra hayatta kalma çabası, insanları manipüle etme çabası bizi bayağı hızlı, bayağı korkutucu, bir yandan da bayağı esprili bir popüler kültür imajına ulaştırmasını seyrediyoruz. Child's Play hem çocuk filmi hem korku filmi aynı anda yani çocukken izleyebileceğiniz korku filmlerinden. Bu, bu aslında e, yönetmen Tom Holland'ın alameti farkası galiba. Friday Night vardır mesela. Hı hı. Aynı şekilde da mesela 80'lerin ruhunu da anlatsın diye yanına örnek olarak vereceğim. Wexberg vardır mesela. Korku, gerilim ama komedi olarak tanımlıyorlar bir anda. Bu ne demek? Aslına bakarsanız hani Teen da aynı yere koyarsınız. Daha çok insana ulaşmak için üretilmiş bazı yerleri törpülenmiş korku filmleri bunlar. Tepenin gözleri gibi değil de hani. Evet. Ama bir yandan da Fright Night gibi. Bir grup çocuk mesela Fright Night filminde yan komşunun vampir olması evet. üzerine bir teori geliştirdiler ve adım adım bu gerçek mi değil mi arasına gidip gelirler. Şimdi bir yandan gençlik filmi mi, çocuk filmi mi, ergen filmi mi Şimdi gençlik, ergen ayırıyorum bunları hı hı. çünkü yani Blue Çağ'ı çok gri bir alan hangi yaşta ne olduğu belli değil. Amerikalılar da 80'lerdeki filmleriyle bunları çok güzel idare ettiler. Böyle bir tarz oluşturdular. Tom Holland böyle bir adam. O nedenle Charles Play'i birden fazla yere sokabiliyorsun. Evet ve Hikayesini Charles... Hikayesini de yazıyor galiba. Tom Man... Bu bir şey Mangini ile beraber. Vesaire. Birkaç kişi ama gene hikayesi Tom Holland'ın yani. Evet ve zaten aynı oyuncularda benzer oyuncular oynar. İşte Charles Play'deki polis işte şeydeki vampirdir. Fright Night'daki vampirdir. Evet. Orada ben yeniden izleyince fark ettim. Kötü katilimiz de şeyde Two Towers'da oynayan anladım, anladım. Saruman'ın yanında ya da işte şey yapan en son. Warm e, Tank, Warm Town ha, ha, ha. falan o aynı oyuncu. Gençliğinde bu roldeymiş. Zavallı adam ya. Şey, bu iyi rolde oynayamamışlar. <gülüyor> ama ya. adamın tipine yok, baktığın zaman zaten iyi bir rol oynamasını beklemiyorsun ya. Yani. <gülüyor> yok ama mesela şeyde de çok güzel bir rolü vardı ben onu da sonra fark ettim. Benim favori dizim Deadwood dizisinde de doktoru oynuyordu. Ama yani sonuçta oyuncular iyiler. Çocuk orada başarılı gerçekten. Mesela 80'lerin korku filmlerinde çocuklar genelde böyle nasıl diyeyim böyle zorla kullanılmış gibidir. Burada bu çocuğu ben başarılı bulmuşumdur her zaman. Baya çocukla beraber korkarız. Çocuk içinde korkarız. Onunla beraber de korkarız. İyi bir oyunculuk sergilemiştir. Ve Charles Play ondan sonra devasa bir franchise'a franchise dönüştü. dönüştü zaten. Charles Play 2. Üç, 90'da. 3.91'de. Sonra Bride of Chucky 98'de. Ki favorimdir o. Seed of Chucky 2004'te. Curse of Chucky 2013'te ve evet. şimdi bu senede Revenge of Chucky'nin geleceğini e, söylüyorlar. 7. filme Gelsin. de ulaşacak yani. Maalesef ulaşacak. Yani of, gelmesin, birden sonra birden sonra iş işte tabii çok sulandı ama birdeki o voodoo, büyü sadece küçük bir yani gerçekten şirin ama insan boyutunda oyuncu, oyuncakların, yani çocuk boyutunda oyuncakların yapılmaya başlandığı dönemde o yaratığın kullanılabilmesi, onun bir yaratığa dönüştürülebilmesi yani hem teknolojinin olanakları sebebiyle kolaylaşmıştı hem de bizim algımızla oynaması çok daha rahat oldu o filmde. Evet. Ben kaç, 9 muydum, 10 yaşında mıydım neydim? Benim de vardı öyle bir tane kız be, şey kız bebeğim. Hemen hemen benim boyumda falandı yani. Zor taşıyordum. Lahana <gülüyor> bebekler. Evet. Yok lahana falan değil. O bildiğin plastikten yapılma bebek yani. yani lahana diyorum evet. da. Hani lahana daha yani... kolay taşınır da bunu, bu bas bayağı ayakta falandı. <gülüyor> da, da. O markaydı da o yüzden tabii. Evet, lahana evet. bebek dememesi sebebi tabii marka Yuvarlak olması. altlara sahip böyle e, tontiş ve büyük. Ben bu de çok mu ilerlemiş olacağız? 2002'de çekilmiş e, bana göre biraz daha indie bir film olan, bağımsız bir film gibi duran daha düşük bütçeli The May diye bir film vardır. The'sı yok hatta. May, Mayıs. Mayıs. Evet. Karakterimizin adı. Çocuk oyuncağı korkusu üzerinden konuşuyoruz ama bu zaman içerisinde tabii daha gelişiyor, çeşitlilik gösteriyor. Aslına baktığınızda bir yerde bu özellikle May filminde ben o geçişi görmüştüm. 90'larda hayal edilmiş, yazılmış bir senaryo ama 2000'lerde ancak para bulmuş gibi hı hı. duruyordu. Çünkü 90'lar kara Şiddet filmlerinden bir tanesiydi bu. Frankenstein canavarıyla bez bebek hadisesini birleştirmek ve sorunlu bir kız çocuğunu büyüdükten sonra bu 20'li yaşlarındayken kendine yeni bir oyuncak yaratma çabası vardı. Ellerin çok güzel diyordu mesela çıktı bir tane çocuğa hı hı. bir sonraki sahnede çocuk mefta ellerini almış. Ondan sonra başka bir yer falan derken kendi gözünü çıkartıp göz olarak takıyordu mesela en son yaratmış olduğu oyuncağı. Ama yani sen dedin ya biraz önce benim boyumdaydı 9 yaşındayken o oyuncak diye. Bu kız 20 yaşında yeni yapmış olduğu oyuncakta kendi boyunda tabii. Haliyle evet. falan gibi. Çok iyi bir yaklaşımdı. Kesin bence izleyin. Çünkü Charles Play ve vesaire herkes izledi bir şekilde biliyoruz. İşte Pit Mead'de eğer e, şanssız bir B-Movie takipçisiyseniz karşınıza çıkacak filmlerde. Başka bir sürü istismar film de var burada 80'lerde vesaire tabii. gelişmiş. May e, çok iyi bir film bence. Yani ben iyi diyorsam genelde 5'in üstüne çıkmaz IMDB'de ama bakmadım şu an kaç aldığına. Ben değişik tatlar almıştım filmden. Evet, o bu arada huylandım IMDB'sine bakacağım <gülüyor> şimdi. <gülüyor> bu söylediğin şey şunu da hatırlattı onu da atlamayalım. Vampirle görüşmede de mesela kızımız Claudia hiçbir zaman büyümediği için bir sürü porselen bebek sahibi oluyordu. Bir noktadan sonra ama porselen bebekler yetmemeye başlıyordu ve 10 sene geçtikten sonra hala büyümediği için bu sefer gerçek kadınları kendine bebek gibi dönüştürüp giydiriyordu, falan. giydiriyordu ve kullanmaya başlıyordu yani. Evet. Bu arada yani dediğim gibi Frankenstein Genover'ın Charles Play ile karşılaştığı melez bir film olarak düşünebilirsiniz. Bu defa sizlere hayal kırıklığına uğratmayacağım. 6.7 almış burada Güzel film. Çok iyi filmmiş o zaman. Bana göre ya yani bana göre çok iyiymiş. Soğudum filmden soğudum ben. <gülüyor> <gülüyor> 1989'da Puppet Master var. Evet, bu da mesela, var. Bu da Charles Playdan sonra uzun süren e, franchise'lardan bir tanesi. Red Rock Puppet Master diye film gördüm mesela ben şimdi aynı franchise'ın içinde listede gezinirken evet. neler neler. Onlarca <gülüyor> tabii. film tabi. Yani bu da şey ne dönüyor zaten okultist bir kukla yapımcısının etrafında dönüyor işte nazi zamanından başlıyor işte sonra seneler geçiyor 5 tane medyum işte karşı karşıya geliyorlar falan filan. Çok fazla anlatmayacağım şeyi ama genelde hikaye böyle uzayıp gidiyor franchise boyunca diyebiliriz. Ge Geppetto'nun kötü bilim adamıyla crossover'u gibi evet. bir şey de oluşmuş. Gene böyle çocuk filmde daha doğrusu çocuk oyuncağına yoğunlaşmış. Yani fiziksel olarak bir oyuncağın işin içinde olduğu filmler var ama bir yandan da ben başka bir taraftan da göstermek istiyorum. Mesela şey de korkuştur. Kukla mukla dedik ya Mumdan Heykeller Müzesi hikayesi evet. var. İlki işte 1920'lerde Alman sinemasının üretmiş olduğu bir Wexforks evet. diye biz İngilizcesini tabir ediyoruz. Ee, bir tane şey var seri var. Onun içerisinde de kötü karakterler ya da böyle kötü namlı karakterler. Onların mumdan heykelleri canlanıyor gibi bir hasise var. Bu da gene video piyasasının prenslerinden bir tanesi Wexfork diye bir tane film vardır. Hatta Hı -hı. o da franchise devam eder gider. Ee, bir mumla, bilgisayar oyunu falan da vardı hatırlar mısınız? 90'ların başından. ...Komodorlar, Amigalar zamanında falan... ...geçen bayağı da meşhur bir oyun. Doom öncesi Adventure'lardan. Orada da mesela şey var. Gerçek olmayan... ...insan eliyle yaratılmış olan... ...tamamen bundan heykeller bir anda... ...kötü yaratıklar, kötü ruhlar tarafından... ...pozasyon ediliyor, geri geliyor gibi bir korku vardı mesela. O da bambaşka bir boyutu açmıştı. Neden ben bunu çocuk oyuncağı içine... ...dahil ediyorum? Çünkü Wexford... ...direkt olarak ergen, genç... ...ve arada da küçük çocuğun vesairende geçti. Hani böyle liseli gençler... ...tadındaki işlerin oldu bir ekibe musallat oluyordu onların başına evet. bela oluyordu onu da belki değerlendirebiliriz bu yani sekmende. müzede bir gecenin korku şimdi versiyonu değil mi gibi müzede bir gecede tek başına hasta komedi versiyonu bu işlerin evet evet, evet evet bir de yalnız şimdi çok bu harekete odaklandık o onu söylemeden geçmemek lazım ki hiç hareket etmemeye bir dönüşte var ve bunun iyi bir örneği doğrusu ana ben Hmm. 2014'te John Leonetti'nin yönetmenliğinde yapılan bizim o olası hareketten duyduğumuz korkuyu sonuna kadar sömüren ama oyuncağını o bebeği hiç hareket ettirmeyen bir film. Bunu sağladığı zaman benim o hep sevdiğimi söylediğim gerilimi de rahat bir şekilde yükseltiyor. Yani siz Anabel'in suratına eğer 15-20 saniye bakmak zorunda kalırsanız ki kalıyorsunuz filmde birkaç kere sürekli o gözler oynayacak, o gözler oynayacak, kafayı çevirecek, bir şey yapacak. Evet. O gerilimi çok iyi kullanıyor ve de bütün filmde yaymışlar. Yani yine doğa üstüne götürüyor, yine iblislere taşıyor meseleyi. Evet. Ee, pek çok şey aynı anda bir kuklanın içine girdiği için de birazcık karmaşıklaştırıyor hikayeyi bence ama... Yine de gerilimi açısından ve korkusu açısından iyi bir örnek. Bu arada Annabel e, onu da bilgisinde öğrenelim. Conjuring serisinin e, bir prequel'i öncesini anlatan bir şey olarak görünüyor. Bir, evet. e, çok beğenildiği, çok korkutucu olduğu için e, seriden ayrılıp kendi başına bir film haline getirilmiş bir şey. Bir de zaten gerçek bebekte şimdi, şimdi tam oraya gireceğiz. Okay. Annabel aslında gerçek bir hikayeye dayanıyor lanetli bir bebek hikayesine birkaç kez bahsetmiştik Ed ve Lorraine Warren'dan bahsetmiştik 1970'lerde özellikle paranormal araştırmalar yapan bu çift Conjuring filminde de görüyoruz karşımıza çıkıyor aynı zamanda Annabelle filminde de karşımıza çıkıyor hatta Amitaville, Zaten Amitaville e, evet, onların Amitaville. kaynaklarından kullanılarak, kullanılarak çekildiği söyleniyor gelelim Annabelle'in hikayesine 1972'de bir kadın üniversitede okuyan kızı için e, ikinci el eşya satan bir dükkandan bu bez bebeği alıyor. Bebeği kızına hediye ediyor. Kız da işte üniversiteye yakın e, kız arkadaşıyla paylaştığı daireye götürüyor. Bir süre sonra garip olaylar başlıyor. İlk önce bebeği bir yere koyuyorlar, başka yerde buluyorlar. Geceleri ayak sesleri tıkır tıkır tıkır ayak sesleri duyuyorlar ki bebek bez. Evet. Eşyalar kayboluyor, yer değiştiriyor. Sesler duyuyorlar, tabii sesin ne olduğunu anlayamıyorlar. Hatta ayakta dururken görüyorlar bebeği. Hmm. Bunun üzerine tabii korkuyorlar, hemen bir medyuma başvuruyorlar, medyum geliyor. <gülüyor> medyum diyor ki işte o apartmanda ölmüş olan Annabelle adlı bir kızın ruhu var bunun içinde. Güya ruhta diyor ki ben bu kızları çok sevdim, bunlarla beraber kalmak istiyorum. Kızlar da kabul ediyor. Ve Annabelle onlarla kalmaya devam ediyor. Fakat bir süre sonra olaylar iç yani çığırından çıkıyor. Ee, bir gece bir erkek arkadaşları geliyor kalmaya. Ve gecenin bir yarısı çığlık çığlığa çocuğun sesine uyanıyorlar. Çocuk e, Annabel'in yani oyuncağın ona saldırdığını söylüyor. Ve hakikaten çocuğun her tarafında çizikler, işte yırtıklar vesaireler var. Apar topar gene arayışa giriyorlar. Ve Ed ve Lorraine Warren'a başvuruyorlar. Ondan sonra anlıyorlar ki bebeğin içindeki aslında küçük bir kız çocuğunun ya da bir genç kızın ruhu değil, bir iblisin olduğunu söylüyorlar ve bu iblis özellikle kızlara yakın olabilmek için yalan söylemiş kendi kimliği hakkında. Hı hı. Bunun üzerine bebeği Edwina ve Lorene e veriyorlar. Edwina ve Lorene de bunu alıyorlar ve canlı bir canlı bir kabin içine. Koyuyorlar ve kilitliyorlar. Anabel'in Anabel şu anda işte Warren Occult Müzesinde sergileniyor. Yani bugün bile hala sergileniyor. Evet. Hatta camın üzerine açılması tavsiye edilmez gibi bir ibare var. Bir başka gerçek hikaye diyelim. Robert dol, yani bebek Robert. Robert adlı bu bebek yazar Robert Eugene Otto'ya ait Bahamalı bir Voodoo büyücüsü diyeyim artık. Yani hizmetlileri aslında ama Voodoo büyüsüyle uğraşan bir hizmetli tarafından yapılıp veriliyor 1906'da. Daha sonralar tabii anlaşılıyor ki Bahamalı hizmetli hiç memnun değilmiş bu aileden yani ailenin başına bela olsun diye yapmış ha, bebeği. İyilik diye vermemiş. İyilik diye vermemiş. Çocukluğu boyunca işte e, çeşitli sesler duyuluyor. Bir şeyler dökülüyor, bir şeyler kırılıyor, bir şeyler yer değiştiriyor. Yani bir sürü yaramazlık oluyor etrafta ama hep çocuktan biliyorlar. Yani yüzünden biliyorlar. Hayatının sonuna kadar saklıyor bu bebeği Yujin. Öldükten sonra Yujin'in evini alan çiftin bir tane kız kızı var. Kız bebeği görüyor ve çığlık çığlığa bağırmaya başlıyor. Korkuyor bebekten ve bebeğin konuştuğunu söylüyor. Ki hatta öyle söylenceler de var. Yani bebeğin yücünle konuştu sesini duydukları, hatta komşuların bebeği hareket ederken gördükleri vesaire. Evet. Neyse eninde sonunda bu bir müzede alıyor soluğu. Florida'da bir müzede şu anda. Epey de bir ziyaretçisi oluyor. Yalnız şöyle bir şey var. İzinsiz yani kukladan ya da bebekten, kukla diyorum pardon, bebekten izin almadan fotoğraf çekemiyorsunuz. Çünkü sizi diyor. Böyle bir durumu var. Bir başka enteresan olan da Okiku adlı oyuncak bu da 1918'de bir delikanlının 2 yaşındaki kız kardeşi için almış olduğu bir kız bebek küt saçları var bildiğiniz Japon bebeği ee, küçük kardeş bunu çok seviyor ve sürekli ondan oynuyor yalnız bir sonraki sene soğuk algınlığından ölüyor küçük kız kardeş fakat bir süre sonra işte e, bunlar alıyorlar bebeği sunağa koyuyorlar. Onlarda öyle bir adet var işte onun eşyası olduğu için. Hı hı. işte Dua ediyorlar ruhunun huzurlu olması vesaire için. Derken fark ediyorlar ki e, bebeğin saçları uzuyor. Hı. İlk önce hani yanıldıklarını düşünüyorlar. Fakat normalde küt olan saçlar düzensiz bir şekilde uzamaya başlıyor. Hatta bebeğin dizlerine kadar uzuyor. Kesiyorlar gene uzuyor. Bunun üzerine bir yakınlarda bir tapınağa rahibine gidiyorlar ve işte söylüyorlar böyle böyle bir olay vardı. kızın ruhunun bunun içinde olduğunu varsayarak tapınağa bağışlıyorlar bebeği. Bugün hala tapınakta bebeğin saçları hala uzamakta ve onlar hala kesmekte. Tapınağın genel işlerinden bir tanesi bu. <gülüyor> bir başkası Mandy Doll 1910-1920 seneleri arasında yapılmış porselen bir bebek bu. Bunun sahibi de çocukken edinmiş bunu ve seneler içinde sürekli bebek ağlaması, işte onun haricinde bir de kapalı olan pencerelerin açılıp kapandığını söylemiş. Evet. Bunu da direkt olarak Mendy yetişkin haliyle bebeği müzeye bağışlamış. Son olarak da Pulau, Pulau Ubin denilen bir Barbie bebek var hmm. 1914 yılında e, Singapur'da yaşayan Alman bir aile var bu aileyi işte İngilizler e, casus gözüyle bakarak kovalamaya başlıyor bu kovalamaca esnasında küçük kızları düşüyor ölüyor hmm. bunun üzerine tabi casus olmadıkları anlaşılıyor çiftin ancak çocuk ölmüş oluyor buradaki yerli halk e, çocuk için bir e, anıt yapıyorlar ve anıta işte her gün gidip onurlandırıyorlar vesaire. Buraya giden bir adamlardan bir tanesi yerli halktan bir adam diyeyim daha doğrusu rüyasında küçük kızı görüyor. Küçük kız onu bir oyuncakçıya yönlendiriyor ve oyuncakçıda bir Barbie bebek gösteriyor. Evet. Adam ilk önce aldırmıyor. Geceler boyunca aynı rüyayı görünce diyor ki en sonunda gideyim bir bakayım yani durum nedir? Niye ben bunu görüyorum? Neyse aynı oyuncakçıyı buluyor rüyasındaki aynı oyuncakçı ve adam Barbie bebeği alıyor ve orada işte anıta getiriyor ve orada kurulmuş olan sunağa koyuyor ve o an itibariyle kızın ruhunun mutlu olarak o Barbie'ye geçtiğine inanılıyor. Bugün hala turistleri çekme Devam ediyor. Yani oraya giden birileri görebilir daha bunu. Bizde de vardır ya e, mesela çaylar geldi. Bardan bir tanesi devrildi, düştü. İçeride bir tane aklı evvel varsa hemen der ki nazar çıktı şu bardağı kırın atın. Komple nazardan kurtulalım falan. Yani sonuçta e, büyülü evren devam ediyor hala yajantılarımızda. Evet. Gördükçe de beğeniyoruz. burada Anabel hikayesi yani her açıdan... İlginç. Neden derseniz Anabelle 2014 senesinin en beğenilen, en ilgi duyulan filmlerinden bir tanesiydi. Eğer Avzan beni yanıltmıyorsa aynı sene Baba Duk'un da olduğunu, Anabelle'nin olduğunu. Aynı zamanda neydi bizim şu hipster korku filmimiz? Böyle 80'ler müzikleriyle Romero etkisinde milletin çok beğendiği ama bizim hafif bulduğumuz film. Kız devamı takip eden hayalet. Ha. Evet yani neydi o? It's Hollow değil de. It follows. It follows. It follows. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> It follows'un falan olduğu şeyde aslında bakarsınız 2010 sonrası korku sinemasının yüksek işte olduğu dönemde hmm. adından çokça söz ettiren bir şeydi çünkü Conjuring'den de almış olduğu bir ne derler ona ivme de vardı evet. değerlendirdi falan. Soldaki cixavo unuttum. Ha evet. Yani tabi e, şimdi bizim anlatarak yine... karakter değil tabi de. Yine bizim bütün filmlere değinmemizi beklemek biraz haksızlık olur. Biz bir yandan da palyaçoları bütünüyle atladık. Mesela Jigsaw deyince o suratıyla palyaçoları bütünüyle atladık ama palyaçolardan pek çok bölümde ufak ufak bahsettiğimizi de unutmayalım. Palyaço oyuncaklar korku filmleri de bol bol var. Uzaydan gelen işte insan ya palyaçolar falan gibi filmler var. Onlardan da tabii ki haberimiz var ama... Bu başka, evet, başka Ayrı şeyler. bir konu bile ya yani külliyat bile yapabilir yani palyaço Bir de gene modern zamanlarda özellikle çok yakın çağda diyeyim artık böyle bir isim yüklü yakın çağ değil çok çok yakın çağ. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var bu 15 Eylül'den sonra ortaya çıkmış bir tane daha meşhur bir kukla daha var işte Van oynattığı falan Ahmet the Dead Terrorist biliyorsunuzdur belki acayip nasıl diyeyim parodi falan değil artık çirkin bir şey. Evet. Ama e, yakın zamandaki ne bileyim Killer Toy tadındaki korku filmlerine örnek gösterilebilir o. Side and Side Kill You diye bağıran bir tane şey. Adamların komedi anlayışı da çok değişti yazık ya. Yani genel olarak böyle bir şeyden bahsettik. Killer Toy hikayesinden bahsettik. Bu nereden geliyor, nereye gidiyor, neler oluyor. Farkındaysanız Türkiye'de fazla bahsetmedik. Türkiye'de denenmemiş bir tür. İnsanlar bakıyorlar işte bebek olgusunun, oyuncak bebek olgusunun ürkütücülüğü üzerinden yürüyen bir iki tane sahne var ama en fazla dabbelerde falan e, ses patlamadan önceki bir görüntü haline geliyor. Üstlerine kan dökülmüş oluyor. O kadarcık. E, belki bir gün bizde de bir şeylere dönüşür. Evet. Evet yani bizde zaten içine cin kaçacaktır. E, başka da bir seçenek yoktur. O zaman da bebekten mi yoksa cinden mi korkuyorsunuz? Evet. Zaten cinden korkuyoruz. Yaşasın. E, öyle bir noktada kalırız. Biz bugün Ölümcül oyuncaklardan, kökeninden, arkasından, yanından, altından, üstünden bahsetmeye çalıştık. Genel geçer kavramları da kullandık. Sinemadaki yansımalarına, edebiyattaki yansımalarına kısaca göz attık. Bir nokta şu ki bizler bize benzeyen ama yaşamayan şeylerden ürküyoruz. Bunların istemediğimiz bir şekilde hareketlenmesi, yaşama geçmesi, ürkütücü bir fikir olarak zihinlerimize artık işlenmiş durumda ha. belki bir zamanların o putlarının asla hareket etmesini istemememiz gibi tanrıların dünyaya inmesini istemediğimiz gibi bugün de o oyuncakların bizlere zarar vermeseler bile kontrolümüz dışında hareket etmesini istemeyiz ve bunun sonuçları olarak da başarılı korku filmleri dünyada hiç kesmeden e, büyümeye devam ediyor Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.